Ahmet İnselli Ufuk Turu. Yine Ahmet. Yine din. Yine BDP'nin kongresi, ikinci olan kongresi, barış ve demokrasi partisinin yapıldı ve bunun hala e, yankıları da devam ediyor. Birçok konu var. Hem içerik olarak demokratik özellik meselesinin tüzeye girmesi hem meclise yemin için girip girmeyecekleri meselesi asgari demokratik siyaset ortamı oluşmalı deniyor. Ve kardeşlik lafının da ortadan çıkarıldığı gibi bir şey var. Tüzlükten çıkartılan bir bölümle ilgili kardeşlik. Bunlar üzerinde birazcık konuşalım demiştik. Evet. Kongrede hem tüzük değişikliği e, yapıldı hem e, yeni e, yönetim e, değişikliği. Yani daha doğrusu seçimler nedeniyle yapılan e, yönetim değişikliği. Çünkü e, başkanlar aday olmak için partiden e, ayrılmak zorundaydılar bağımsız aday olmak için. E, onlar e, yeniden e, görevi devraldılar. E, Kışanak ve Demirtar. Diğer taraftan bu arada gelişen BDP'nin çevresindeki Kürt siyasal oluşumlarında özellikle Demokratik Toplum Kongresi adlı oluşumda ortaya konan fikirlerin BDP'nin tüzüğüne yansıtılması ve bu çerçevede de bir anağın sunduğu bir çözüm protokolü. Yani Kürt sorununa çözüm protokolü denecek bir protokol. Biraz üzerinde bugün durmak istediğim esas bu protokol. Diğer konuları daha hızlı geçebiliriz. Kongredeki değişikliklerin küçük değişiklikler işte yöneticilerin BDP yöneticilerinin genel başkandan belde başkanına kadar il, ilçe yöneticilerinin En fazla iki olağan e, genel kurul döneminde üst üste bu görevde kalmaları, bu görevi yapmaları e, kararı alındı. Daha önce daha muğlak bir ifade vardı. İki olağan, e, yani iki defa olağan genel kurullarda iki defa üst üste genel başkan dahil bu görevi yapabilecekler. E, diğer taraftan e, bu kardeşlik sözünün kaldırılması e, üzerine çok duruldu ama ben burada... O kardeşliğin Osman Öztürk'ün dediği gibi kardeşlik lafının büyük abi küçük abi konumunda daha çok algılandığını yıllardır düşündüğüm için beni bu çok şaşırtmadı doğrusu çünkü kardeşlik bir eşitlik üzerine oluştuğu zaman E, siyasal e, anlamı olur. Diğeri siyasal bir e, anlam olmaktan çıkar. Bir toplumsal boyutu olan bir şeydir. Siyasal partili bir eşitlik talep eden bir partinin önceden eşitliği vurgulaması, eşitlik içinde kardeşliği vurgulaması doğaldır. Kardeşlik gerekiyorsa. Hı hı. Evet. E, o bakımdan beni doğrusu e, şaşırtmadığı, karşı çıkmayacağım bu değişiklik. E, önemli bulmadığım bir değişiklik. Tabi bu bazı bazı çevreler açısından yani Türklerle Kürtler kardeştir lafını ağzından düşürmeyen ama aynı zamanda Türklerin büyük kardeş Kürtlerin küçük kardeş oldukları olgusuyla inancıyla sürekli davranan o büyük ağabey hami konumundakiler açısından onların tepki göstereceklerini tahmin ettiğimiz bir şey. Bir gizli milliyetçilik Uytu da var e, bu, bu kardeşlik vurgusunda. Evet ve bununla da e, sürekli mağlul olduğunu da söylediğimiz pek çok e, medya organının da bir kısmında BDP kardeşliği bıraktı mı? Şeklindeki evet o, oradaki sorunları. ima zaten e, tabi bu BDP açısından e, siyasi olarak böyle bir ortamda bu adımı atması e, gerekli miydi diye büyük ihtimalle kendi içlerinde bir tartışma yapılmıştır. Fakat bu her ortamda da bu ortamda adım atmayalım diyerek de her şeyi siyasal olarak ertelemek tepek kolay doğru değil. Bazı konularda kardeşliğin içinin boşalması veya eşitlik boyutunun reddeden hale gelmesi ve bunu teşhir edilmesi açısından böyle bir şey söylenebilir. Kardeş olduk lafıyla binlerce insan öldü. Ee, dolayısıyla kardeşlik kılıfını kaldırıp eşitlik ve siyasal vatandaş eşitliği üzerinden bir e, yeni e, toplumsal ilişki, toplumsal sıcaklık oluşturmaya çalışmak e, belki daha etkili olabilir. Daha doğru da muhakkak ki. <gülüyor> Fakat burada bu kardeşlik lafı üzere takılmamak lazım çünkü sonuçta bu sadece bir laf. Ee, kardeşlik deyince kardeş olunmuyor. Ya kaldı ki çözüm için hazırlandığı söylen bir protokol var. Yani bu evet. kardeşlikten vazgeçildiği evet. anlamına gelmediğini yani gösteriyor. Kardeşlik şiddir. lafı kaldırılınca kardeşlik gitmiş olmuyor herhalde. Tabii tabii. Yani kardeşlik e, kavramının içerdiği yakınlık, e, beraberlik, e, e, hayat bağı, e, kardeşlik lafı kalktığı zaman e, ortadan kalkmıyor elbette. Bu şeye benziyor. Yıllarca barış deyip de savaşan taraflar barış lafı kalktığında belki savaştan da vazgeçebilirler. Çünkü barış lafı savaşın bir kalkanı olarak da kullanılabiliyor biliyorsunuz. Evet en kirli laf diye bir yazı da analiz vardı geçenlerde. Bunun bir kalkanı haline gelmiş durumda. Hem PKK açısından da geçerli. bu Hükümet politikaları açısından da geçerli. Ama PKK açısından şu anda daha da geçerli maalesef. Evet. BDP'nin daha çok benim dikkatimi çeken BDP ki olgu bir demokratik özellik kavramının tüzüğe girmesiydi. Bu zaten yaşanan son tartışmalar çerçevesinde doğaldı bu adımın atılması. Çünkü artık Kürt Siyasal Hareketi'nin ana sloganı diyelim, siyasal merkez sloganı demokratik özellik. Bunun içinin dolu olması, boş olması, tartışması başka bir şey. Bir yıl siyasi partilerin bir yıl önerilerinin içi bomboş. E, fakat o önerinin işaret ettiği bir e, hedef, bir çağrışım, bir siyasal toplumsal çağrışım var. Demokratik özellik e, içinin e, nasıl doldurulacağı e, şu an meçhul olmakla beraber ki bu da kısmen doğal bir şey e, ve tartışılıyor da demokratik özellik konusunda. Ee, BDP çevresinde DTK'nın içinde Çok somut önerileri olan Beğenelim veya beğenmeyelim Çok somut içinin dop dolu Hatta fazla dolu ve katı biçimde Doldurulduğu öneriler de var Boş değil bütünüyle Ama BDP haliyle e, Bu kavramı daha esnek e, Biçimde sunma eğiliminde e, Bu da anlaşılır bir şey Tartışmayı e, Dondurmamak açısından da önemli Ama bir E, siyasal e, e, sembolik güçlü bir anlam ifade etmeye başladığını kabul etmeliyiz demokratik özelliğin Kürtler arasında bunu çok çeşitli şekillerde telaffuz edilebilir çok çeşitli biçimlerde anlaşılabilir seçmenlere sorsanız e, 70 bin farklı e, e, yanıt alabilirsiniz ve bunlardan hareketle bunu karikatüre etmeye çalışanlar var ama bugün demokrasi lafını da O kadar e, farklı yorumlayan insanlar vardır ki kilip sokağa çıksanız demokratik özellik konusunda Kürt seçmeninden aldığınız yanıtlardaki e, uçurumlardan, farklardan daha az farklı değildir. Bugün e, demokrasiyi e, çeşitli insanlara tarif etmesini isteseniz. Ama de, demokrasi kavramı etrafında oluşan <gülüyor> bir siyasal tahayyül yoğunlaşması var. Kürt siyasal hareketinde bugün demokratik özellik kavramı etrafında oluşan bir siyasal tahayyül yoğunlaşması olduğunu görmemiz lazım. Ve bu e, harekete geçirici unsur olarak e, çalışıyor. Demokratik özellik e, kavramının e, tüzeye girmesi bu açıdan e, çok doğal. E, e, bunun yanında e, benim esas üzerinde durmak istediğim tüzükler çok şey değildir biliyorsunuz. Çok e, siyasal e, Metinler yani değillerdir, evet. partinin çalışma evet. ilkeleri ve partinin çalışmasıyla ilgili metinlerdir. Siyasal metinler, deklarasyonlardır, protokollerdir, programlardır. Bu çerçevede Gülten Kışanağ'ın eş başkan olarak yeniden seçilen Gülten Kışanağ'ın ki kendisi Siyirt Milletvekili aynı zamanda. Gülten galiba değil mi adı? Öyle mi? Evet. Ben Gül -Gül Gülten diye biliyorum Gültan o Öyle mi? Evet. Ee, e, dolayısıyla e, hep, e, Gülten veya Gülten Kışanağ'ın e, e, sunduğu demokratik çözüm protokolü başlığı altında sunduğu metin bana daha anlamlı geldi tartışmalar konuşmalar elbette anlamlıydı ama bu demokratik çözüm protokolü bir tür e, protokol tabirini de dikkate alırsanız bunun da bir çağrışımı var biliyorsunuz Öcalan'la e, hükümetin e, onayı çerçevesinde e, görüşme yapan heyetin e, iki protokol üzerinde anlaştığı e, iddiasını Öcalan dile getirmişti e, Temmuz evet. ayında. Dolayısıyla protokol lafının yaptığı bir çağrışım var. Sanki e, bir şekilde Öcalan'ın e, başlattığı yoldan devam etmenin... E, bir e, devam etme yolu olarak devam etme biçimi olarak e, bu protokol tabir lafının bir ağırlığı var bir önemi var diyelim e, protokollerde e, protokol 8 maddeden e, oluşuyor bunların içinde e, klasik bir e, sol partide e, partiye özgü e, Kürt sorununun e, sadece Kürt sorunu indirgenmeden bütün Türkiye'ye toplumunu e, ilgilendiren bir siyasal e, ilkeler e, ve siyasal hedefler e, öneriliyor. Bunlar Kürt sorunundan bağımsız demeyeyim ama Kürt sorununa indirgenmeyen hedefler. Örneğin e, düşünce açıklama özgürlüğü, örgütlenme hakkı, basın hürriyeti, Ee, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Biletmiş Milletler Sözleşmeleri esas alınarak anayasal düzenlemeye kavuşturulmalıdır deniyor. Bunu zannediyorum e, Cumhuriyet Halk Partisi veyahut başka e, merkez sol partilerde benzer biçimde e, kağıt üzerinde en azından dile getiriyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi de büyük ölçüde muhalefette olsaydı benzer bir şeyi dile getirirdi tahmin ediyorum. Bu... E, bu düşünce açıklama özgürlüğü örgütlenme hakkının yanında tabii düşünce açıklama özgürlüğünün anayasada yer alması BDP çevresi ve Kürt siyasal hareketinin kendi içinde de düşünce açıklama özgürlüğünü önem vermesi ni içerir ki bu büyük ölçüde çok zengin bir tartışma ortamının olduğu bir topluluktur BDP topluluğu. Fakat daha geniş bir anlamda susturma tehdit etme gibi pratiklerin de sadece devletten gelmediğinde teşhir etmeyi gerektirir. Diğer taraftan çevreci bir tını çok güçlü biçimde var BDP'nin anayasa protokolünde. Anayasal düzeyde doğanın korunması, ekolojik dengenin bozulmasını önleyecek tedbirlerin alınmasının bir anayasal düzeyde teminat alınmasına teminat altına alınması talebi var. Bu, bu da önemli. Diğer taraftan kadın hareketi biliyorsunuz BDP içinde ve Kürt siyasal hareketi içinde çok Türkiye'deki diğer hareketlerdeki kadın hareketlerin gücüne bakıldığında çok güçlüdür çok önde gelir. Çok önemlidir. Burada da kadınların dedi hatta tezahürü var ya. Yani. Pratiklere bu tezahür. Hem tabii, tabii pratikte de yani bu sadece lafta kalmaz evet. dediğin gibi pratikte de tezahür vardır. Hem bugün bakın e, e, belediye başkanlarına, BDP'li belediye başkanlarına Türkiye oranıyla Türkiye'deki kadın belediye başkanı oranıyla kıyaslanmayacak miktarda kadın belediye başkanı vardır. Evet, Kota zaten. uygulanır. Evet, eş öyle. başkan sistemi eş zaten başkan, bunun için evet. yapılıyor. Kadın ve erkekten oluşması için bu eş başkanlar sadece genel başkanda değil ta alt seviyelere kadar devam ediyor. Ee, merkez e, parti meclisine e, bakın e, BDP'nin içinde diğer e, partilerde olmadığı kadarıyla kadar yüksek sayıda kadın yer alıyor falan ve bunlar suni değiller. Yani bir de bunu da belirtmek lazım. Kota olduğu için orada yer alan kadınlar değiller. Aktif olarak siyasetin içinde olan kadınlar aynı zamanda. E, bu kadınların siyasal, e, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşama katılımı e, önündeki Her türlü engelin kaldırılması ve bu amaçla da e, gerçek ve fiile eşitlik sağlanıncaya kadar diyor Kışanağan okuduğu protokolde özel enlemleri yani pozitif ayrımcılık yapılmasının da anayasada e, e, özel bir başlık altına düzenlenmesini öneriyorlar. Şimdi hep genel yani Türkiye ile ilgili ne diyorlar e, lafları var ya BDP'liler sadece Kürt siyasal hareketin ve Kürtlerle ilgili laflar ediyorlar İşte e, çevre korunmasında anayasa, anayasayla ilgili tasarımlarında çevre korunması, e, düşünce ve e, özgürlüğü, e, kadın e, ve erkek eşitliği ve dördüncüsü de çalışanlarla ilgili de e, Bütün çalışanların emeğini ve sosyal haklarını koruyabileceği metin öyle ifade, metinden okuyorum. Örgütlenmelere devlet ve hükümet müdahalesinin önlenmesi. ilO sözleşmelerinin hiçbir çekince olmadan anayasal güvence altında uygulanmaları. Çalışanların örgütlenme mücadele hakkının anayasal güvencede olması. Çalışma yaşamıyla ilgili anayasal olarak getirdikleri, anayasada yer almasını istedikleri önlemler. Diğer önlem. Kürt sorunuyla daha fazla gündeme getirilen ama aslında Türkiye'nin sorunu olan devletin küçültülmesi sorunu. Bu devletin küçültülmesi tabirini ben çok sevmem. Devletin küçültülmesi tabiri aynı zamanda kamu düzenlenmesinin küçültülmesi ve her şeyin piyasaya bırakılması anlamına da gelebilir. Evet, evet. Genellikle de hep o anlama geliyor ve sonuçta da işte bu büyüme e, mitosuyla beraber e, yıkıma doğru da giden bir dünya ekonomisinin e, evet. şimdi acaba nasıl devlet, sosyal devlet müdahalesiyle biraz toparlanabilir, toparlanabilir e, dedikleri noktada. Evet. Şimdi BDP'nin Kışanağan'ın okuduğu metinde devletin küçültülmesi tabiri kullanılıyor. E, fakat devletin küçültülmesi tabirinden Kamu müdahalesinin küçültülmesi e, ifadesini çıkartmak e, pek kolay değil. Doğrusu devletin küçültülmesi tabiri bence sakıncalı bir tabir. E, ama BDP'liler devletin küçülmesinden e, bu işlerin piyasaya devredilmesini anlamıyorlar. Onlar daha çok e, bir ademi merkeziyetçi yani devletin küçültülmesinden ziyade devletin E, merkezileşmesine son verilmesini ifade etmeye çalışıyorlar. O yüzden devletin küçültülmesi tabiri siyasal olarak Kürt siyasal hareketinde TC dev onların kendi Kürt e, siyasal hareketinin kendi jargonu içinden konuşuyorum şimdi. TC devletinin küçültülmesi olarak algılanacağı için bir e, gönüllerde ferahlık yaratan bir ifade e, olarak e, kullanıl kullanılıyor tahmin ediyorum. Ama devletin e, küçültülmesinin e, nin, Aynı zamanda kamu e, düzenleme yetkisinin kapasitesinin daraltılması anlamına e, geldiğinin de e, umarım e, farkındadırlar. Çünkü buradan e, sivil alanın ve özgürlüklerin genişletildiği dendiğinde bu siyasal olarak doğru. Her türlü vesayete son verilerek halk iradesinin tam anlamıyla hayata geçirilmesine olanak sağlığı, tanıyan Ademi Merkezi yönetim sistemine geçilmesi. Adem'in merkezi bir yönetim sistemi devletin küçülmesi anlamına gelmez. Evet. Yetkilerin e, yerel e, siyasal otorilerde paylaşılması, otorilerde dağıtılması, örneğin federatif bir yapıda devletin küçülmesi anlamına gelmez. 7 tane küçük devlet oluşturması anlamına gelir. Aynı yetkilere haiz biçimde dağıtılırsa e, müdahale yetkileri. Tabii ki bölgesel düzeyde tanınacak özellikler. Şimdi burada Kürt sorununun can alıcı noktalarına geliyoruz, spesifik noktalarına. Bölgesel düzeyde tanınacak özellikler, bunun suni olmaması için, özelliklerin suni olmaması için o bölgelerdeki yaşayanlardan özellik talebi gelmesi lazım. Kürtler özellik talep ediyorlar. Ama bunun dışında Türkiye'de başka bölgelerden özellik talebi yok şu anda. Zaten bu ademi merkeziyetçilik ve özellik, bölgesel özellik taleplerinin Kürt hareketinden daha yaygın, Türkiye toplumunun genelini ilgilendiren bir sorun, bir talep haline gelmemesindeki önemli etken bu. Kürtler bunu haklı olarak biz Türkiye için bir model olarak sunuyoruz diyorlar ama bu modelin Türkiye'de şu anda Türkiye toplumunda, Bir ciddi toplumsal karşılığı yok. Bölge aidiyeti, e, iktisadi, e, kültürel, coğrafi anlamda e, ve siyasal anlamda bir bölge aidiyeti. Türkiye'de e, Karadenizlik diye var, Egellik diye var falan ama bunlar... ...bir bölgesel özellik talebi... ...halinde teşekkül etmemiş durumdalar... ...belki ileride olurlar ama şu anda yoklar... Evet, ...bildiğimiz kadarıyla... ...böyle bir talep dile getirilmiyor... ...o yüzden de Kürtlerin... ...bu bölgesel özellik talebi... ...Kürtlerin özellik talebi olarak... ...algılanıyor... ...kaçılmaz olarak... ...ve bu işin ilerlemesini de engelleyen önemli etmenlerden bir tanesi... ...bölgesel düzeyde tanınacak özelliklerle... Işte ...bölge, il ve belediye meclisleri bir bölge meclisi talebi var tabi bu durumda il ve belediye meclislerinin yetkilerinin arttırılması. Dolayısıyla burada merkezi devletin küçülmesi fakat yerel kamu otoritelerinin merkezi devletin yetkisini kendi üzerlerine alması olarak tanımlanması gereken bir küçülme bu. Genel olarak kamu düzenleme yetkisinin Müdahale etkisinin küçülmesi e, değil. E, burada e, önemli bir, e, tabii e, diğer e, üç tane daha madde var. Bunların bir tanesi e, kültürlerin korunması, geliştirilmesi, gelecek kuşaklara aktarımının da bir kamusal sorumluluk olarak tanınması ve ve Bunların anayasal, bu konuda yürütülen sivil çalışmalarla birlikte anayasal güvence altına alınması talebi. Diğeri, her herkesin ana dilde özgürce kamusal alanda dahil her alanda kullanabilmesinin anayasal güvence altında olması. Ana dilde eğitimin anayasal bir hak olarak tanınması. Bu Büyük çatışma noktalarından biliyorsunuz Türk çoğunlukla e, Kürtler Kürt siyasal hareketi arasında ana ana, ana dilde eğitimin e, bir hak olarak tanınması talebi. E, ama şunu hemen belirteyim, ana dilde eğitim e, resmi dilin kalkması anlamına gelmez. Öyle bir talep de yok zaten. Evet, zaten e, protokolde de öyle bir şey yok. yok öyle bir talep yok ama hemen dinleyicilerin arasında ana dilde eğitim resmi dilin kalkması anlamına gelir çağrışımı yapanlar olabilir. Öyle evet. bir e, çağrışım sadece çağrışım yapanların kafasında var. <gülüyor> Yoksa o çağrışımın ka o olduğu kafada var. Ana dilde eğitim Resmi dilin kalkması anlamına gelmez Resmi dil başka bir şeydir Anadilde eğitim başka bir şeydir yani Birden fazla resmi dilin olduğu ülkeler de var da yani... Ayrıca da İsviçre gibi birden evet. fazla resmi dilin Olduğu ülkelerde de var Ama tek bir resmi dil Olmaz anlamına gelmez dilde eğitimin serbestleşmesi Eee Çünkü bu ana dilde eğitim serbestleşmesi, resmi dilin öğretilmemesi, resmi dilin bütünüyle eğitim müfredatından çıkartılması anlamına gelmiyor. Zaten bunu kimse de talep etmez eğer ortak bir toplumda yaşanmak isteniyorsa. Evet zaten pratikte de bakıldığı zaman çok uzun yıldan beri yıllardan beri böyle eğitimde falan hiç kullanılmadığı için de çok kolay olmayabilir puantum fiziğini falan... ...okutmak mesela Kürtçe... Yani ...Türkçe bile okutmak zor biliyorsunuz. Evet. <gülüyor> Bayağı zorluk yaratabilir yani. Tabii <gülüyor> tabii. Bir de egemen dilin içinde... E, ...azınlık dili olarak var olduğunuz zaman... E, ...işte Batı Trakya Türkleri... ...en sonunda... Türk, e, ...Yunanistan'da... E, ...entegre olabilmek için... ...asimile demiyorum... ...entegre olabilmek için... Yani e, kamu hizmetlerinde, kamu sınavlarında başarılı olabilmek, kamu hizmetlerine girebilmek için e, Yunan okullarına gitmek zorunda kaldılar bir seviyeden sonra. Veyahut e, Türk liselerinde iyi Yunanca öğretilmesi gerekiyordu. Çünkü e, Yunancaları iyi olmadığı için başarılı olamıyorlardı kamu sınavlarında veya üniversiteye giremiyorlardı. Giderek bu, bunu kıran bir ekip oluştuğu için de yavaş yavaş... E, kamu görevlerinde e, siyasal alanda e, öne çıkmaya başlayan e, Türk e, kökenli Müslüman Yunanlılar ortaya çıkmaya başladı. Bu, bu başka türlü olmaz zaten. Evet. E, ve sonuç olarak e, son e, öneride etnik kimliklerin etnik kimliklerin, bir etnik kimliğin baskın olmaması talebi. Bu Kürt siyasal hareketin ana taleplerinden bir tanesi. Yani böyle üst kimlik, alt kimlik oyunlarına da karşı çıkarak üst kimlik olarak hiçbir etnik kimliğe vurgu yapmayan anayasal vatandaşlık. Şimdi gördüğünüz gibi bu 8 maddelik protokolün, BDP'nin 8 maddelik protokolünün içinde, ya bu imkanı yok olmazdım. İşte yok, e, bu bölüncülüktür, bu ayrımcılıktır, bu Türkiye'yi iç savaşa sürükler, bu e, gibi e, tepkilerle karşılanacak e, maddeler yok. Bunlar... Evet, bu önemli bir nokta. Yol haritamız protokol demiş zaten. Evet, bu protokolde bunlar ilkeler anayasada yer almasını talep ettikleri e, ilkeler, şimdi bir sol kimlikli, Bir parti olduğunu Saklamıyor BDP Sol Özgürlük etnik olarak Kürt sorunu odaklı Ama Türkiye'nin Bir dizi sorununa Türkiye toplumu sorununa da el atmaktan Kaçınmayan bir parti Bu protokole baktığımızda Maalesef bu protokol Tartışılmadı Bu protokole baktığımızda BDP'nin Mecliste yer almamasının da bir fazla gerekçesi kalmıyor. Çünkü bütün bunlar mecliste yer alıp, mecliste anayasa çalışmalarını zorlamak için etkili, zorlama, zorlama konusunda etkili olduğu zaman anlamlı olacak protokoller. Süreç içinde demokratik bir, yani anayasanın, ...hazırlanmasının demokratik bir esasla yürütülmesi konusuna gelince de seçim barajının kaldırılmasını talep ediyor. Siyasli partiler kanunla seçimlerle ilgili yasaların demokratik temsil hakkını güveneceğine altına alacak şekilde düzenlenmesini talep ediyor. E, siyasi sahiplerle yani KCK davası esas olarak tutuklanmış Türk siyasetçilerin, tutuklu milletvekillerinin serbest kalmalarını talep ediyor. Türkiye ...Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun yeniden düzenlenmesini talep ediyor. Terörle Mücadele kanun kaldırılmasını ta talep ediyor. Ve bu talepler hepimizin talepleri. Türkiye'de bütün demokratların, solun e, ortak talebi. E, diğer taraftan Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin e, düşürülmesinin... E, ...siyasi olarak e, telafi edilmesinin, yolların açılmasını talep ediyor... E, Tayyip Erdoğan için nasıl e, milletvekilliği e, engellenmişse, onun siyasi yolların açılması imkanı sağlanmışsa, bunun da e, talep etmek hakkı e, BDP'nin. E, diğer taraftan bir demokratik anayasa komisyonu oluşmasını talep ediyor, öneriyor. Bunun içinde e, partiler tabii ki ama onun yanında STK'lar ve ABD'ler, Uzman kişiler, kanaat önderlerinin yer almasını, katılımını e, öneriyor. Hakikat Adalet Komisyonu kurulmasını öneriyor. Bunun tb, Millet Meclisi e, ve hükümetin de desteğiyle olmasını öneriyor. E, ve en son olarak da demokratik e, e, demokrasi ve özgürlük bloğu temsilcilerinin, milletvekillerinin Öcalan'la yüz yüze konuşma olanağı verilmesini öneriyor öneriyor ve hocaların da zaman içinde ev hapsine ve daha sonra da e, serbest bırakılması bırakılmasının öngörülmesini öneriyor. Şimdi bütün bunlar e, ne bölücülük ne vatan hainliği ne e, kışkırtıcılık e, anlamına gelen olgular. Ha, diyeceksiniz ki BDP PKK'nın silahlı mücadeleyi yeniden e, yüksek bir seviye taşımasından ve açıkça Ee, savaş e, kararı almasından ve şu anda da ciddi biçimde silahlı saldırılar polislere ağırlıklı olarak yönelik silahlı saldırılar e, yapmasından spesifik olarak buna karşı çıkmıyor. Genel bir e, devlet de e, PKK'da silahlı e, mücadeleyi silahlara e, kenara bıraksın diyor. Denebilir. ve bu Dolayısıyla BDP PKK'nın bu son dönemdeki savaşın yeniden başlaması sorumluluğunu e, ağırlığını e, dikkate almıyor denebilir. Tamam bu denebilir. Bu tartışma, tartışmalı bir mevzu gerçekten de. Fakat BDP'nin önerileri itibariyle şu söylenebilir ve tartışma belki o anlamda e, yürütülmeli. BDP Bunları söylüyor ama bunları uygulama kapasitesi yok. Bir kısım e, insan maalesef böyle düşünüyor, çoğunluk böyle düşünüyor. BDP bunları söylüyor, bunlar güzel laflar. Fakat BDP'nin bunları e, siyasal olarak uygulama kapasitesi yok. E, söz sahibi PKK'dır, Kandil'dir, e, Öcalan'dır, Karayılan'dır. Dolayısıyla bunlara itibar etmemek gerekir inancı. Bunu biliyorsunuz AKP içinde yıllarca söylenmiş sözlerdi bunlar. Bunların asıl sahipleri başkasıdır sözü. Bu siyasetin dışında kalma eğilimi aynı zamanda. Evet. Diğer taraftan da şu söylenebilir, BDP'liler kendi siyasal alanlarını iki ateş altında kalmanın sıkıntısıyla koruyamıyorlar. ...ve galiba da en büyük sorun bu. Evet. Evet, galiba bu noktada... Duralım. Vaktimiz biraz fazla geçti. Geçti ama önemli. Gayet çok önemli bir konuydu... ...ve gayet önemli noktaların altını çizme ...bir kısmının en azından altını çizme fırsatı buldu. Daha epey konuşacağız. Konu konuşacağız. Çok teşekkür ederim. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu